Herkese merhaba. 7068'in 7. bölümüyle karşınızdayız. Biraz apar topar bir bölüm. Öyle şeyler yaşandı ki Amerika Açık 4. turunda e, biz de böyle bir e, arada hızlı podcast yapmayı uygun gördük. Kim ne? Her zamanki gibi. Emre Yazıcıoğlu'la e, dün gecenin flash olayı, yılın belki de en büyük sürprizlerinden biri. Federer Milmana 4 set sonunda elenerek e, mağlup olarak 4. turda... Veda etti. Sen çok güzel bir tanımlama yapıyorsun oyuncular beklenmedik bir vuruş kaçırdığında, bir top kaçırdığında snooker anlatırken ee, öyle Federer'e bir seslenerek açalım programı istersen. Roger Federer ne yaptın? Aynen ne yaptın? Ee, facia mı diyeceksin diye düşündüm çünkü onu da baya bir kullanıyorum yani ama. Facia şöyle. Bence facia. Açıklamalarını ya. dinleyene kadar facia olarak nitelendiriyorum. Benim Federer hı hı. tarihçimin en facia'sı çünkü 2007 Roma'da. <gülüyor> ...Pippo Volandriye Federer'in kaybetmesi gerçekten yani öyle bir geyini yapıyor İtalyanlar hani Volandri Federer'i yenebiliyor kimse umutsuz olmasın bu hayatta her şey mümkün diye böyle bir goy vardı. Ama Grand Slam'de. Evet de, 2013 yani. Robredo Hı -hı. çok kötü bir maçtı. Evet evet. Yakın zamanda Endersin setten sonra tanıyamadık Adeta pili bitti ama dördüncü e, turdaki Hı -hı. Millman karşısındaki Federer e, gerçekten sonra kendi de bunun. Abi şöyle diyebilirim ben. açıkladı ama hiç böyle bir federer görmemiştik. Hı hı. Sen ne dersin? Şöyle diyebilirim ben. Yani tabii sen çok dev bir federer hayranı olarak bütün maçlarını biliyorsun ve acı yaşandığı zaman da hakikaten derinden yaşıyorsun ve iz bırakıyor sende. O yüzden yargılarına bir şey diyemem ama bahsettiğim maçlarda yani Robredo o zaman Primondan çok uzak olan bir Robredo değildi. Mesela Robredo zaten belli bir çapı olan bir oyuncu. Kevin Anderson sonuçta Grand Slam finalisti olarak hani ilk on oyuncusu olarak Federer'i yani 2-0'dan ee, Volandri maçı hani bir Grand Slam maçı değil. Bence en büyük facialardan bir tanesi Millman. Çünkü ben yani yıllardır anlatıyorum Millman'ı ve hakikaten yani daha önce zaten Grand Slam'lerde 3. turu geçmemiş bir oyuncu. Burada Twitter'a da yazdım. Ya yani rüyamda görsem inanmazdım Roger Federer'i. ...yeneceğini. Zaten birçok insan maçı izle izlemedi. Aynen. ters bir saatteydi. 4-4.5. Evet. Çok başladı. geç bir saatteydi. Yani Şimdi ne olacak maçtan deyip... baba olarak uyku saatlere çok dikkat etmek zorundayım. <gülüyor> çok ee, normal. Dedim ki kaydedeyim edeyim. Sabah izlerim yani... ...2.5 saat bir kayıt süresi vereyim. 3 sette biter Hı -hı. falan diye düşündüm. Çünkü Hı -hı. hani... ...Evet Federer bazı ufak şüpheler... ...uyandırdı. Cincinnati'de çok... ...özellikle Djokovic karşısında keskin gözükmedi. Zaten aslında Indian... Indian ...Vers finalinden sonra... E o 2017'deki çizgisinden biraz daha uzak hep arıyor geçen seneyi. Hı hı. E, ama hiç hiç böyle bir şey e, tahmin etmiyorduk. En azından kiriyorsun maçıydı. O bulutları dağıtmıştı. İşte o aldığı meşhur filenin etrafından puan vesaire. Yine e, rahat bir şekilde Djokovic'in karşısına çıkacağını öngörüyorduk. Ben sabah uyanıp görseydim 10 e, kere falan tekrar ederdim. Pek inanmazdım açıkçası bu skorun gerçek olduğuna. E, Öyle yani vardır ya meşhur hikaye yani çocuğumu yatırdım sonra kalktı. Baba bu ne dedi? 3-0'da ee, çocuğu yani, yatırdım Beşiktaş'ı yani, Baleroy'la Aynen öyle bir şeydir yani. yani sonuçta hiç kimse inanmamıştır. Dünya 55 numarası Millman ve yani Federer'in Grand Slam'lerde 127'ye 1 gibi bir karnesi oldu. 127'ye 1 gibi bir karnesi vardı. İlkeli dışındaki oyunculara karşı. <gülüyor> Amerika açıkladı 28'e 0'dı daha önce. Hiç İlkeli dışında oyuncuya kaybetmemişti ama o e, ya yani dediğin, dediğin gibi acayip buldum. derece evet buradan devam edelim bugün hava gerçekten çok sıcaktı çok, sıcaktı, çok terledim nefes alamıyor gibiydim Hı -hı. sanki kortta hava sirkülasyonu yoktu bilmediğim bir sebepten dolayı bu gece şartlarla boğuştum ve bu hayatımda ilk kez başıma geldi Millman bu nemli havayla daha iyi başa çıktı belki de geldiği yerin dünyanın en nemli yerlerinden birisi olan Brisbane olmasının avantajını yaşadı. Hayal kırıklığı yaşadım ama sanırım bir noktada maç bitti diye sevindim. Burası çok ilginç. Evet çok ilginç. Daha zor şartlarda çalıştım. Gündüz maçları yaptım. Bazen vücudun durumla baş edemez ve ben o günlerden birisini yaşadım. Ayrıca Artur Eşe çatı eklendiğinden bu yana burada yeterli hava sirkülasyonunun sağlanmadığına inanıyorum. Bu durumlar Amerika açığı farklı yapıyor. Zaten yavaş olan zemin yeni koşullarda daha da yavaşlıyor. Şortun sırılsıklam, çorabın sırılsıklam, her şeyin sırılsıklam diyor. Top da sırılsıklam. Her şey arlaşmışken şekilde bir üretmeye çalışıyorsunuz demiş bir aleyna ilgi şarkısı gibi bitirmiş Yo, sonunu. Yani... Ee, böyle açık sözü. Tonu... Sakatlık olmadığını üstte basa basa söyledi. Herkes yine bir sırt probleminden den vurdu ama yani bir ara... Biraz saklıyor olabilir bilmiyorum. Yani... Saklamıyor artık böyle şeyleri. Hani geçen sene Hı -hı. burada sırt sakatlığıyla vesaire buluştuğunu... Ama onu bayağı bir sonradan baktığı. söyledi. Yani Aha. o maç bittikten sonra, geçen seneki Del Potro maçından sonra söylememişti. Onu da açık yüreklikle. Yani 37 yaşında her şeyi beklemek gerekiyor ama... Böyle bir açıklama biraz daha sorunlu bir açıklama. Ee, zaten maç içerisinde de maç devam ederken... Birçok insan bu kadar isteksiz Federer'i görmedim dedi. Zaten burada da yani maç bittiği için sevinliyorum. Ne demek nasıl evet. bir açıklama? Ee, ya ben biraz akıl şey akıllandırmak zor. Ee, i̇kinci ikinci set meşhur işte 5-4 40-15 ve Federer servisinde maç puan, set puanları buldu. Orada büyük ihtimalle maçı bitirdiğini düşündü ve kafasında işte tamam evet. 2-0 oldu. Artık bu çapta bir rakipte buradan bir geri dönüş gerçekleştiremez. Roland Garros'taki tempoyla da ...düçüncü seti haneme yazdılar. Bir buçuk saatte burayı kapatırım. Bu korkunç şartlardan bile... ...bir şekilde kurtulmam lazım ataktı kafayı ve... E, ...oradan üst üste... ...kırdırıp 7-5 kaybedince de... ...herhalde gözünde iyice büyüdü. Yani... ...sürekli slice ve drop shot... ...denedi. Belki 15-20 kere... E, ...attığı o kötü drop shotlara... ...yetişip winnerlar üretti Millman. E, yani... Evet. ...spinli herhangi bir... ...vuruş yapmaktan kaçınıyor gibiydi. Gücü gerçekten tükenmiş gibiydi. Ben Kötüydü. kişisel tarihinde ilk defa fedeleri böyle gördüm. Kort'ta sakatlık olmaması sevindirici. Peki Bugüne şey ne diyeceksin? Özel bir durum olduğunu en azından onun öyle söylemesi sevindirici ama... 37 yaşında olduğunu ve aslında gerçekten bu yaşta bir oyuncunun bu seviyelerde şu an bu sohbetin konusu olmaması gerekiyor bence. Bu açıdan imkansızı başarıyor. Bazı küçük toleransları da hak ediyor gibi Roger Federer. Şeye ne diyeceksin? Konuşulan noktalardan birisi de acaba kıyafet, biz de burada çok konuşmuştuk, üstüne basarak ee, vurgulamıştık. Bu kıyafet değişimini hani marka anlamında, işbirliği anlamında biraz yorumlamıştık ama şimdi de böyle bir ...sahaya inen bir kısmı oldu mu acaba... ...diye çok konuşuluyor. Yani, yani kullanılan, kullanılan materyal... Ee... %100 poliester gibiydi. Yani. <gülüyor> yani biraz daha farklı bir materyal mi ki... ...bu kadar fazla terledi Federer? Çünkü... Federer'in bu kadar terlediğini ben hiç görmemiştim hiç. daha önce. Sen de Aynen zaten öyle. yani ilk defa bu kadar sıcak benimde de oynamıyor büyük ihtimalle. Ee, daha sıcak yerlerde oynadığı yani oldu. Hani zaten Dubai'de çalışıyor. Hani çok da öyle bir e, sıcak hani dirençsizliği olan bir oyuncu değil zaten biliyorsun. Acaba o malzeme mi bu kadar yani terletti diye? Belki bir bahane olabilir ama Federer için akla böyle sorular geliyor. Dediğim gibi yani ben Federer'i bu kadar yani sırılsıklam görmedim yani şey hani su oldu akta adam. Aynen öyle. Gerçekten... Rival enfeksiyon terlemesi bu. Ee, hiç geç su... durumda bir Nadal'ı hatırlar mısın? 2010 vardı. Avustralya açıkta 2010 David Ferrer'e karşı. Avustralya açık mıydı? Amerika Avustralya açık mıydı? E David karşı. Ferrer, evet. İnanılmaz terliyor. Sürekli üstünü değiştiriyor o, o viral bir rahatsızlık Aynen. olduğu içindi. Ee, yani bu, bu ona yakın bir görüntü gerçekten. Ama işte çorabının her şeyim telledi. Acaba oradan bir ufak mesaj mı verdi Olabilir. E, Olabilir. Üreticilerine. Yani o eğer öyleyse insan. olay çok şey. Yani Federer'le hani gayri şey olarak e, çok efor sarf etmediğinde vurgu olarak hiç terlemiyor falan denir ama gerçekten hiç terle. Ben bu kadar terlediğini görmedim. Gerçek Vallahi, anlamda da bu kadar aynen. terlediğini görmedim. Gerçekten yani, öyle. 2-3 oyunda falan de, biliyorsun her change orada bazen tişört değiştiriyor. Yani i̇kinci oyunda Evet, İnanılmaz evet. bir ter görüyorduk. Sadece bu koşullarla alakalı mı onu da bilmiyorum. Milman'ın şortu bu arada çok iyiydi. 90'lar Türk formatı şortu <gülüyor> gibi kısacık. Evet evet Efsane doğru. şortu. Bu arada doğru. çok antipatik bir oyuncu olduğunu da e, eklemek lazım. Federal antrenman yapmış o daha önce. E, Chimcord sezonu öncesinde. şey gitmiş. Onun da kendisine yardımcı olduğu söyleniyor. Yani hani o star baskısını, yıldız ışığını biraz daha az hissetmesi Hı. anlamında. Ki, maçta da çok rahat göründü. Çok Hatta çok biraz iyi. fazla rahat göründü. Aha. Biraz e, yani bilmiyorum. Kazandığındaki yani. hali falan böyle evet. sanki her hafta. Yani Djokovic'in Federer'i yenmesi gibi çok normal bir şeymiş Ama gibi. Ama antrenman beraber antrenman yapmalarında payı mutlaka olmuştur. Yani... Ne diyorsun peki bundan sonrası için? Ee, ee, yani şöyle Federer bir açıklama yüzlerce yaptı. yüzlerce defa bu konuşuldu. Evet yani. evet. Bitir şöyle bitirme, bir açıklama mı? yaptı Federer. Gelecek sene Labour Kupası e, İsviçre'de, Cenevre'de, Cenevrede olacakmış ve orada kariyerimi bitirmenin Güzel bir son olabileceğini uygun bir son olabileceğini düşündüm dedi ve bu acaba geleceksen orada emekli olacak mı? Ama sonra ben öyle gibi. demek istememiştim. Yani çevirdi, çevirdi. Ee, ama biz de seninle daha önce de konuşuyorduk yani eğer emekli olacaksa 2019 sinyaller de 2019 sonunu biraz işaret ediyor gibi geliyor Duban'a. Çünkü olimpiyata kalmayı isteyecek mi istemeyecek mi işte yeni Japon sponsoru Tokyo'da oynamasını isteyecek mi falan diye düşünülürken öyle bir maddenin de istenmediğini söyledi aslında kendisinden. Kontratında öyle bir şart yok. Ee, biraz zor gelmeye başladı zaten hani kendisi de diyordu yakın zamanda olacak artık yakın evet. zamanda olacak diye mesajları sinyalleri veriyordu. 2019'un sonu gibi düşünüyorum ben. Yani biraz gene çocuklar ve ee, Mirka orada karar. Yani tabii yüze yüz ama bu mahaliyetlerin ne kadar hasar bırakacağıyla alakalı. Bana yani bana yani şu açıklamalar işte görüntüsü acaba Kort'ta... ya artık ben buraya ait değilim bunun için hani vardır ya klasik. Ya, ya ben, ben bunun böyle için Böyle bisiklet yakalı I'm, I'm too old for this shit. Aynen. Yani böyle bir garimi, yani bir şeye, şeye mi ben böyle bir kafa yapısına mı bürünüyor acaba diye düşünüyorum. E, ölü sezonda böyle bir açıklama gelebilir. yani. Ha ben bu mağlubiyetleri o yüzden sevmiyorum. Bu kararı biraz hızlandıracağı için. Şimdi hani şurada zaten öyleydi. Elensen, tabii tabii kesinlikle öyle. Kimse bir şey Ke kesinlikle sorgulamaz. Öyle. Sonuçta daha geçen hafta Cincinnati'de yine bir şekilde bir günde iki maç oynayarak finale yükselmişsin. E, evet yani. E, işte zaten bu karar... Kazanmışsın. Avustralya açık hı. kazanmışsın çok değildi 6-7 ay önce. Ben e, daha üniversite... önce de söylemiştim. Yani bu sezonun bu bölümü belli edecek. Hani kafasına et bir şey yok. 2020 ya da 2019 ama şu anda... E, 10 noktaya biraz evriliyor gibi olabilir. Şu Diyelim. an Hı -hı. bakalım ben böyle bir iyi bir ara bekliyorum ondan. Şangay oynar mı? Geçen sene korunması gereken puanlar var. Hiç orayı full pas geçip e, Bazel Londra mı yapar? Tabi Bazel'e yeter mi? Şey, Londra'ya yeter mi puanlar? Yetecek gibi gözüküyor gerçi şu Hı -hı. an. 4600 küsür puanı var. Nadal ne diyorsun? Nadal'da pek ee, dominant gözükmedi. Gözükmedi ve bizimde de bir sakası, e, problem Özellikle oldu. Özellikle Haçanoğlu maçındaki o sargısı ve şişliği çok kötüydü. Beni biraz endişelendirdi. açıkçası. da müthiş oynadı gerçekten. E, acayip bir maç oynadı. Yani benim gördüğüm en iyi maçını oynadı. Evet. Şimdi bizim tabii çok sevdiğimiz acayip Rafael Adal hayranı olan bir Batuhan <gülüyor> arkadaşımız. <gülüyor> Batuhan Batılı'ya selam gönderelim Selamlar gönderelim. O bugün eleneceğini düşünüyor. Yani tiime kaybedeceğini Şöyle ve 1-0 kaybedeceğini e, düşünüyor. Maçı izlemeyeceğim Batuhan, falan dedi. Batuhan, sevgili Batuhan, Acayip. Karolangar Roland turunda falan da dayeleneceğini düşünüyordur. Tabii, tabii. O yüzden... Ya adamın hayatı anlıyoruz. totem olmuş yani. Tabii canım. Kendisi totem olmadığını yani söylüyor ama... Roland Garros üçüncü turunda bir maç vardı tabii, hatırlamıyorum tabii. yani. Tehlike tabii, tabii. falan diyordu. Ben diyor kötü hissediyorum falan diyordu. O yani... Aynen. Yani öyle bir noktaya gelmiş ki ger artık gerçeklikten kopup delirmiş. Delirmişsin <gülüyor> Çok sevdiğim bir e, kardeşim Enamınıma gerçekten. Seviyorum. Bazılarına çok ofansif gelebiliyor tarzı ama Twitter'da sessize alarak kendisiyle <gülüyor> sıkı bir dostluk kurabilirsiniz. İyi de bir Fenerbahçelidir. Bu ara Koko hocam da üzüyor kendisini. Bakalım Nadal bir teselli verecek mi? Eee <gülüyor> Dominik Team Rafael Nadal maçı ilginç olacak ama yani Rafael dışında da, bir zeminde oynuyorlar en evet, enteresan bir şekilde. Dominik Team de bir anda yükseldi hiç böyle bir şey yapmasını evet. beklemiyorduk şimdi Dominik Team'i geçerse Rafael problemi tabii Del Potro'nun geliyor olması Del Potro'da iznini eler diye düşünüyoruz ee, bir sıkıntı olmazsa bir şu iki maçı sadece geçebilir mi hiç e... kestirmeden soruyorum sana. Dominik Teen ve Delpo'yu üst üste rafinal Nadal geçebilir mi sence? E, zor ama bugün Moya'nın açıklamaları vardı. Team'in biraz iyi oyununun Nadal'da kamçılacağını düşünüyorum. Nadal özellikle Hačenova ve Basilashvili maçını pek beğenmediğini söylemişti. Tabii ufak sakatlığın da etkileri var. E, ama Del Potro'nun Nadal'a sorun çıkarmasından ziyade Nadal hep Del Potro'ya e, sorun çıkartıyor. Yani Wimbledon'da Hı -hı. da bence ...sanki bir tık daha iyi durumda gelen Del Potro'ydu. Kritik puanları biraz <gülüyor> daha iyi oynayabilse... ...orada da <gülüyor> aslında çeyrek finalde mağlup edebilirdi. Geçen sene hadi Amerika açıkta... E, ...tam henüz top formunda değildi. Bu formundan biraz uzaktı. Yine ilk seti almayı başarmıştı ama sanki o mental bir blokaj olayı... ...biraz Del Potro'dan Nadal'a karşı... ...var gibi. E, ama Nadal'ın bu turnuvadaki haliyle... ...ben bu da... timi geçebileceğini düşünüyorum Nadal'ın. Dört sette de olsa... <gülüyor> Ee, ...aslında gündüz seansında oynansaydı... ...bir tık daha işine gelirdin Nadal'ın... ...şartlarda onu biraz daha seviyor... Hı. ...gece seansında koydular ama dün gece Federer maçından sonra gördük ki... E, ...gecede benzer şartlar var... ...toplar dediği kadar ağırlaşırsa... ...Nadal yine bir adım öne... ...yine toprağa benzer koşullar aslında oluştu... ...biraz toprakta olmamasına rağmen... ...aslında yani Nemle ve o... o ...toprağın e, koşulların ağırlaşması... ...aslında pek de Rafael Nadal'a... ...yarayacak bir şey değil yani... E, ...gece maçı... E, böyle cansız bir sertkort yoğun nem altında, yoğun nemle beraber aslında çok da iyi bir koşul olmayabilir Rafael Adalı için. Dominic Dime yarıya canı düşünüyorum ben ki herkes öyle düşünüyor. Ya Benim görüşümde şu bugünkü maça çok bağlı. Yani Dominic Dime eğer öyle çok fazla drama olmadan yani dört set var, dört set var. Biraz daha böyle hani sessiz sedasız geçebilirse Del Potro ile geçebileceğini düşünüyorum ama bugün beş setlik bir maç oynarsa çok yorulursa böyle çılık çılda bir maç olursa o zaman del futbolu da fazla yüklenirsin Evet çok, yani hem, hem mental hem fiziksel enerji kaybederse saat olarak uzun ama yorucu olarak uzun bir yok, maç yapmayacağız aynen, kesin 2 3 turu geçmeyecek ralliler net, göreceğiz. Evet net kesinlikle Büyük öyle. Hani 4 saat bile sürse çok Hırpalayıcı bu, bir maç bu, olur mu? Bugün turnuvanın Sanmıyorum. kaderini çizecek bence bugün maç. Bugün böyle 2012 2011de on Djokovic ile Nadal'ın Amerika Açık'ta oynadığı epik maçlara benzer bir maç bekliyorum ben aslında team'in arasında. Uzun ralliler. Görüntü ee, o gibi görünüyor. Epik demeye yakın bir maç. Gerçi her beş setlik maça <gülüyor> gaza gelip Mötfit'e epik olarak ilan ediyoruz ama. Gerçekten bunu da hak ediyor oyuncular diyelim. Bu sıcaklar meselesini biraz konuşalım. Hı hı. E, yani sağlık sınırlarını test eder, eder. Boyuta geldi biraz. Federer'in bugün artık dikkat çekmesiyle organizatörler bir çeki düzen verir mi kendilerine bilmiyorum ama e, hani çatı tamam yağmurdan korumak için var ama e, bu tarz aşırı sıcaklardan korumak için de var. Yani kapat çatı içeride o havalandır bir koşul oluştur. Da, ama e, bu çok her zaman tartışılan bir şey. Yani sıcakta kapatılmalı mı kapatılmamalı mı? Amustralya'da da çok oluyor biliyorsunuz. Onlar dakika sıcakta, şey da geldi. Sıcakta kapatmıyorlar. Tarihte. Çünkü Grand Slam'lerin e, anayasasında şey yazıyor biliyorsun. Bu outdoor turnuvadır ve maçlar mümkün mertebe işte e, açık Evet, yani açıkta oynatılacaktır. Şimdi yağmur yağmadığı zaman da mutlaka açıkta oynatıyorlar. Oynatmaya e, doğru bir eğilim ama var ama işte çok da söylenen bir şey. Yani, yani 35 derecede kapatmalı mısın, kapatmamalı mısın? Ben de senin gibi düşünüyorum. Yani artık 35 dereceden sonra mesela dün bile Surenko ...Vondroshova e, maçı anlattım ki... <gülüyor> ...yani pek fazla kimse de... <gülüyor> ...izlememiştir o maçı... ...sende ne olduğunu biliyor musun <gülüyor> bilmiyorum ama... E, ...yalnız bir maçtı... E, ...orada da oyuncular bayılacak gibiydi... ...yani şimdi bir, bir noktadan sonra... Yani ...saçma bir hala alıyor... Evet, ...elinde, elinde böyle bir... Yani. E, e, ...teknoloji varsa... ...imkan varsa bunu kullanmak zorundasın... ...oyuncu kalitesi, oyuncu sağlığı... ...maç kalitesi önemli... Yani oyuncu o maçı geçen oyuncu da çok hırpalanıyor sonuçta yani maksak iyi oyuncu, tenis izletmek değil mi? Yani göre çok tempolu ve daha hipnotici bir şekilde oynanıyor. Bu aynen aynen aynen aynen. bir de o var yani sadece sıcak da değil şu anda oyuncular bir de 25 saniyeyi dikte ediyorsun artık aynen. servis süresiyle. Şimdi oyuncular da hakikaten insan makine değil iyi tenis sonuçta ana fikir ve bu tesisleri niye yapıyorsun o zaman? Sadece yağmur için kullanacaksan bence 30 derece 35 derece belli bir derece, belli bir derece ve nem yani o eksen var ya Avustralya çıktı da light bulb denen e, o indeks onu açtığı zaman ya yani 30 derece sıcaklık 165 nemi açtığı zaman kullanabilirsin bence çatıyı kapatabilirsin geçen haftanın önemli olaylarından birine daha değinelim çok fazla oynanacak maçlarla ilgili konuşmuyoruz çünkü tam biraz turnuvanın ortasında yapıyoruz Hı -hı. bunu tenis, grand slam giden bir şeydir bildiğin gibi o yüzden <gülüyor> e, halay giden bir şeydir karikatürü gibi <gülüyor> ee, bugün team nadal maçı konuşurken yarın çok farklı bir şeyler görebiliriz sonra o izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz yorumlarda burada sevgili Eren'e <gülüyor> büyük bir e, görev düşüyor hemen hazır hale getirecek bu ihtimalle Eren. Nadal team maçından önce yayına girmiş olur diye düşünüyoruz. Ona çok Lahyani kiriyo olayını konuşalım. Biraz ilk haftanın magazinsel olaylarına parmak basam. Zaten Pazar turnuva bitiminde geniş kapsamlı bir e, podcastte yine turnuvayı değerlendireceğiz. E, birden ortalık alev aldı yine e, böyle prime time'a denk geldi. <gülüyor> e, sen ne diyorsun? Ben her şeye rağmen evet hakem oyuncuları e, en iyi performanslarını sergilemelerini sağlamakla, uyarmakla yükümlü ama sanki uyarmanın bir adım ötesinde geçti. Ha bence şey de değil yani Lahyani bu uyarıyı yaptı, bu pep talk'u yaptı da Krios oradan döndü bir kendine gelip maçı kazandı. O kadar büyük bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Bence zaten olacağı yine benzer bir şeydi ama ee, Lahyani hocam çok severiz. Federer diyişinden kendisine <gülüyor> ayrı bir sevgimiz var. Game Federer. <gülüyor> Oradan biraz e, gaza geldi diyelim. İnsani yönü ağır bastı. Neyse ki ucuz atlattı. Aynen. Ben Rotenberg çok sert ifadeler kullandım çok, çok. Hemen şu an Göm, baştan... Gömdüler. Aynen öyle. Acayip. Hemen şu an şey yapın diyordu yani. Değiştirme falan diye yazıyordu. bir e, biraz antipatik dedik. E, ya nasıl olur falan, tarafsızlığını falan filan nasıl böyle şeyler e, diyorsunuz? Yazanlar oluyor mesela. Ya bu taraf işini ben anlamıyorum yani, tenisle ya. Yani gördüğümüzü söylüyoruz. Evet, antipatik e, ya yani yani sonuçta sürekli antipatik. Bir kere Ceza Cezalması lazım çünkü sürekli hocasıyla konuştu. Kesinlikle. Sürekli. Kesinlikle. Yani. Yani, şey değil. E, zaten orada şu anda New York'ta olan bir Tony Nadal çok çekti bunlardan. Onda bir ne yani. Orada olan bir tenis sever, e, Eren Tunçay e, yazmış. Yani Serena'nın bu arada iyi arkadaşı... ...yanlış bilmiyorsam. Öyle de ilginç bir... ...durumu var. Orada bayağı yuvalanmış. Serena'nın eski şeyi... ...partneri barış Karnı'yı Türktü. Barış. Hayır, belki oradan hmm. bir bağlantı belki var. Belki de evet. Yani. Tam hatırlamıyorum ama olayı. Kendisi dinliyorsa bizi aydınlatabilir. Çok yuvalanmış Artur Eşler. Neyse. Lahyani konusunda... ...ben de sana katılıyorum tamamen. Yani çok... ...doğru bir şey yapmaya çalıştı. Hani sonuçta... ...oraya gelen izleyici parasını karşını alsın. Krios gibi bir adam yeteneklerini konuşturusun ve turnuvaya katkı yapsın diye işe girmek müdahil olmak istedin ama yani bir hakemin yapacağı bir şey değil yani ee, çok büyük bir yanlış ee, tamamen bir yani hakemin görev tanımının daha önce uzağında bir, bir şey. Bir kere daha yaptı da ortaya çıktı bu arada. Öyle mi? Yapmış evet. Yapmış masasından, e, sana göstereceğim görüntüsü. Şu an hangi maç olduğunu hatırlamadım hemen böyle tabii Twitter araştırmacıları Hı -hı. Sherlock Holmes'lar devreye giriyor ve çıkartıyor. Tabii kendi sandalyesinden bir oyuncuyu Hı -hı. bu şekilde motive etmeye çalışıyordu. Biraz daha küçük çaplı bir olay. Yani bu kadarına gerek yoktu Kesin. bence. Olay... Daha resmi bir dille bir uyarı anlamında yapabilirdi. Aynen. Yani ben hani senin kim olduğunu biliyorum. Sen bu değilsin. tabi. Yani şey boksörün köşedeki koçu gibi konuşmasına da gerek yok zaten. Zaten yani oyuncular hep şunu söylerler. Bu tedavi, tıbbi mola almalarının falan da en büyük e tartışılan konularından bir tanesi. Oyuncular kortta çok yalnız oldukları için e birisiyle yani birisiyle konuşmak tabii. bile o e sıcakta maç e esnasında, yoğunluğunda. yoğunluğunda iyi gelebiliyor. Çünkü gerçekten çok ...bir balona giriyorlar Federal ve... Federen onu şeyde if iftiraf etmişti. Evet etmiş. Federal Federal de söyledi. beşinci set öncesi Hı -hı. kullandığı sağlık konusunda... ...hani beni oraya kadar refakat edenle konuşmak evet. bile bana... Evet. ...çok iyi geldi kafamı toparlamama yardımcı oldu Burada da demişler. aynı şeyleri söyledi zaten kendisine sorulduğumda. Yani e, oyuncuların biriyle konuşması... ...masörle, işte antrenörle konuşması... ...çok farklı bir etki yaratabiliyor. Havadan sudan yani geyik muhabbeti bile yapsan... ...o gün akşam ne yiyeceğini bile konuşsan... ...hangi restorana gideceğini bile konuşsan... ...bambaşka bir etki yaratabiliyor oyuncuda, O yüzden bunlar tamamıyla yasak... ...kesinlikle yasak... Ee, ...ve olmaması gereken... ...bir şeydi. Diğer taraftan baktığın zaman... ...Pierre Gerber... E, ...maçı kaybeden oyuncu... İki ...onun ekmeğine onun mal oluyorsun. Yani, e, şimdi ona nasıl hesap vereceksin... ...o da dedi zaten yani... E, ...ben Nick'in bundan çok etkilen... ...düşünmüyorum ama... E, o ...daha da yani keskin bir dönüş bir fatura daha yani, var yani. Kesinlikle yani etkisi oldu mu olmadı mı bunu asla bilemeyiz ama çok büyük bir yanlış olduğu kesin dedi bence de ben, ben de öyle düşünüyorum ama Amerika için yani USDA'nin de olayı e, göğüsleme şekli açıkçası benim hoşuma gitti çünkü la yani, hakikaten çok iyi bir hakem insani bir davranış yani iş güzellik yaptı şimdi onu cezalandırıyorlar tembih edilmiş sıkı sıkı protokollere sadık kalması konusunda ve e, çiftler maçlarına veriyorlar. Performansını e, yakından izliyoruz dediler. Yani sürgüne gönderdiler. Küçük bir... E, evet yani başka da ne yapabilirsin daha? Bir insan ya yani şeye, hata yapabilir. Her Herkes rağmen. ikinci bir şans hak eder. Her şeye rağmen. Benim Hı -hı. çok sevdiğim bir karakter değil. Ee, ben... Kim? Krios. Bu mentaliteyle de büyük bir oyuncu olamayacağını düşünüyorum tüm yeteneğine karşı ama onun bile böyle bir hala hala hala aforoz edilmesine karşı. Yani görüyorum bazen yazıyorlar işte Kirios, oynamasın defedisin, cadı avı yapılsın. <gülüyor> i̇şte böyle insanların kortta yeri yok. Haklılık payı da var gerçekten. Hı -hı. Yani sadece Wawrinka'ya yaptığı bile bence kabul edilemez ki Wawrinka son maçlarında Cincinnati'de yine efendi gibi kendisiyle şeyde maç sonunda tokalaştı. Böyle sempatik bir tavır gösterdi. E, 94 onu bir oyuncudan bahsediyoruz yani. Hala hala hala bir ufak da olsa şans var. Ha bence çok ifla olacak gibi <gülüyor> değil. Ailesi, çevresi de çünkü hani e, yaptıklarını onaylar tarzda abisi, annesi. Hatırlarsın Vavrinca olayında hala Vavrinca'ya çıkışıp fabrikayı böyle tehditvari konuşan bir abisi var. Aynen yani, aynen. Bir, e, doğru. Bir şahsiyet kendisi. Doğru. Etrafı da biraz bu tarz karakterlerle örülü Evet. Yani hani işte Roneo Salav'ın yaptığı gibi bir Steve Rogers, neydi? Steve Rogers mıydı? Suarez'in Peters Steve Peters o tarz bir hamle mi gelir? Yani söyledi zaten kendisi. Yani seçenekleri değerlendiriyorum. Yani koç olabilir. Koçu da yok biliyorsun. Koçu da yok. Aynen öyle. Ee, ki başında, çözülmesinde çok büyük risk olabilir. Bir şeyleri deneyeceğim. Deneyebilirim dedi. Ee, yani biraz geç Temelin olsa Temelinde herhalde basketbola yönlendirilmemesi yatıyor ya. Basketbol çok seviyor ve biraz olabilir. tenise... Daha yetenekli olduğu için hocaların da zoruyla... ...tenise belki biraz istem dışı Belki de bir takım, takım oyuncusu olsaydı belki yani. daha rahat edebilirdi. Doğru biraz söylüyoruz. daha tolere edilebilirdi evet. bu absürt. Zaten şeyleri. bu IPTL falan olduğu zaman çok sevmişti onu. Hani o da bir evet. takım organizasyonu ya. Ağladı yani. Federer'i kaybedince çok da hatırlıyorsun. şey IPTL değil de Labor Cup'ta. Labor Cup'ta. O öyle şeyleri çok seviyor gerçekten. Bakalım yani... Ee... Umarım ben ben de çok umutlu değilim ama dediğin gibi başka bir yere gidebilir. Kadınlar çeyrek finallerini hemen söyleyeyim ama onları Hı -hı. konuşmayalım çok orada konuşmamız gereken iki konu var. Serena Williams, Pliskova ile oynuyor. Serena iyi bir e, grafik sergiledi şu ana kadar. Sloane Stephens, Sevastova ile oynayacak. Suarez Navarro, Şarapova'yı ki konularımızdan biri olacak biraz sonra Sharapova dün rahat geçti, Medisinkiys ki o da bangır bangır bir top oynuyor Medisinkiys ama büyük ihtimal yine finalde gelip tıkanacak gibi hissediyorum ve Osaka Sabalenka maçından da Osaka galip çıktı Surenko ile oynayacak Sharapova ve Azarenka ee, bugün sana güzel bir soru sormuştuk takip için ee, neler söyleyeceksin bir daha onları eski primelarında görebilecek miyiz özellikle Sharapova'nın servis ritimsizliği de demeyeyim dal misi dalgalanması çok ya en son anamino ana işte görmüştüm böyle evet, o hemen, evet. doğal çok servis öyle. hareketini... kaybedince de Aynen. bir daha bir daha gelmiyor. gelmiyor maalesef gelmiyor yani hani doğru e, hiç anlaşılır bir şey değil çok üzüldüm bir yandan da ve nedense korttaki mobilizasyon da artık çok kaybetmiş gibi gözüküyor. En iyi zemini artık toprak bu toprak, kesinlikle toprağı. artık e, söylenebilir. E, dediğin gibi yani omuz sakatlıkları ritim kaybı falan derken servis e, şu anda biliyorsun servisle 2004 yılında e, Wimbledon kazanmıştı. 17, yaşında, 17 yaşında. En büyük silahı artık return. Kesinlikle return yani. Servisi çok istikrarsız, çok dalgalı. 3 tane çift hata yaptı üstte bir oyunda. Evet sessiz. ve yani kadınlar tenisinde de şöyle bir şey var. ...beş setlik oynanmaması... E, ...sürprizleri daha fazla... E, ...olağan hale gele, getirebiliyor... Ka oyuncular biraz fazla duygusallar... ...yavaş başlayabiliyorlar... ...ondan sonra da panik yapabiliyorlar... ...beş setin bonforu, rahatlığı yok... ...bu her zaman için Azarenka gibi... Sharapova gibi büyük e, ama sıkıntı yaşayan... ...isimlere olumsuz gelecektir... ...burada da öyle oluyor zaten... ...ikincisi e, kadınlar tenisinde... ...biraz reyting azaldı... ...ve... E, oyuncular Biraz daha diğer oyuncular daha rahat ee, o maçlara çıkıyorlar. Yani tur içerisindeki maçlar biraz daha böyle sessiz sedasız oynanıyor. Baskı biraz daha az Baskı biraz daha az üzerlerinde ve yani şarap havalarla, azarenkalarla biraz daha nasıl rekabet edeceklerini biliyorlar etkilenmeden. Aşabiliyorlar yani o star baskısını. Bunların etkisi olduğunu düşünüyorum. Soruna e, gelecek olursam aynı yere dönebilirler Ben Victoria Azarenka'dan daha umutluyum. Ben de burada da bence fena bir performans evet. sergilemedi kaybettiğim o şekilde. ve kendisi de sakin görünüyor yani çok acele etmiyor e, şu anda kendisi için hala çok erken olduğunu biliyor oğlu ve... ile olan o problemler daha yeni halledildi Ta sayılır. halledilmemiş bile daha devam tam ediyormuş değil, evet. tam, tam e, halledilmemiş neyse ki en azından seyahat edebiliyor, edebiliyor şu anda ben. ama e, çirkinlikler hala devam ediyor orada e, eşi ve eşinin ailesiyle e, ama daha berrak bir, bir kafa yapısında ve daha bir noktada olarak fit durumda. Daha fit durumda kesinlikle öyle. Ee, yeniden ilk ona dönebileceğini ben düşünüyorum Azarenka'nın. Sharapova için bir de tabii Serena Williams e, problemi. Bir yerlere geldikten sonra ya ben zaten Serena'yı yenemiyorum. <gülüyor> Serena'ya karşı zaten eziliyorum e, gibi bir sendrom da olmuş olabilir. Sharapova'nın işi biraz daha belki zor ama yani bu oyunculara çok çok ihtiyaç olduğu kesin. E, umarım geri dönerler çünkü ben mesela işte bir gece dörtten sonra ister istemez maçların izlenme oranı azalıyor. Yani bir yayıncı olarak bunu söyleyebilirim. 3 ile 6 arası Amerika açıkta. Hakikaten ölü nokta. Federer bile olsa, Nadal bile olsa reytingler maya düşüyor ama. Şarapova maçı anlattım geçen. Gece 4 Şarapova-Ostapenko maçı hı hı. acayip Çok derecede yoktu, izlendi. Yani inanılmaz bir bir de Twitter'dan Şarapova ayranları bastı adeta. Hı. Yani swarm etti. Çok çok büyük bir hayran kitlesi var. Yani böyle bir figürden WWE'nin vazgeçmesi mümkün değil. İhtiyaç çok var yani. Çok var. Yani gelmesi gerekiyor. Umarım geri dönebilir ama dediğim gibi bazı ne kadar daha umutluyum. Ee, son olarak Halep'in ve Muguruza'nın erken elenmelerini de biraz konuşalım. Hı -hı. Kadınlar tarafının e, aklımıza gelen ilk sürprizleri ki Halep aslında çok iyi bir Amerika serisi geçirdi. Evet. evet. Ama Kanepe'nin Tersine denk geldi gerçekten. <gülüyor> doğru. Yani Çok doğru inanılmaz söylüyorsun. İnanılmaz vurdu bugün toplara ki Serena'yı da zorladı. Fena bir evet. geçirmedi gerçekten. Net net. Yine de her şeye rağmen orayı bir nasıl derler handle etmesi gerekiyordu. Yüzde yüz öyle. Yani fonksuz %100, da gelmedi %100 gerçekten. katılıyorum. Bir hayal kırıklığı ee, yaşattı e, bana. Halep ben burada biraz ilerleyebileceğini düşünüyordum. %100, %100 katılıyorum. Da. Ya işte dediğim gibi üç set oynamak. Üç set üzerinden. Büyük vuran oyuncu bir başlıyor. Tak tak Tabii. tak tak tak bir seti ne kaybettiniz. Olduğunu ne olduğunu anlamadan bir set geri düşün. Ondan sonra panik yapabiliyorsun. E ben... Aslında buralardan daha önce dönmeyi defalarca Grand Slam finalinde dahi başarmış. Başardı bir ama, ama o bile... artık tabii bir Grand Slam şampiyonu. Belki yani çok mücadele ediyor kendisine ama doğal olarak çok rahat bir karakter değil. E kafada şeytanlar var. Kay kaybediyor muyum? Ne oluyor? Falan filan. Bir de bu kadar er iyi geldim. Harita sanırım ilk defa bir numara. İlk evet, dinlendi. Amerika çıktı. O baskı bir yandan sizi ele geçirdi yani, doğal olarak. E, i̇yi halleşemedi durumla. Buradan şeye tabii ki gelinebilir. Yani hep konuştuğumuz bir şey. Kadınlar 3 e, set oynuyor ve baya sürprizler gelebiliyor. Diğer oyuncular yani maçlar heyecanlı oluyor en azından bir anda. Erkeklerde pek böyle bir şey yok ilk hafta. Dün mesela Sabahin kovsya maçı. Bayağı bir maçtı yani. Setler aslında yakın geçmese de... Hı hı. Ama benim de, dediğim bir şey şöyle bir şey Niko. Ee, çok favori oyuncuyla... ya yani Mesela bir Halep, Kanepi'nin e, ikamesi erkeklerde. Bunlar oluyor. Ve o maçlar genellikle çok boş geçiyor. Çok fazla izlenmiyor. Ama üç set yaptığın zaman mesela o maçın havası bir anda değişebilir. Çünkü o adam diyecek ki, ya ben bir set aldığım zaman... Federer e elemekten, Jokovic'e elemekten hı hı. bir set uzaktayım. Aynen. Onun getireceği heyecanı ben görmek istiyorum. İlk haftalarda üç set olsa, yani senin öyle bir evet, dördüncü haftalarda beş set, ikinci haftalarda beş set olsa, artık oraya geldikten kadınlar sonra kadınlar da aynı, kadınlar şekilde, da aynı şekilde olsa, bence çok daha büyük bir katkı olur. İlk haftaya ikinci haftaya Hem ...zevk toplama anlamında çok hani yoğun takvim sakatlıklar ...bir nebze Grand biraz daha öyle. Yükü Aynen olur öyle. Ama, Aynen öyle. Aynen öyle. Hasan öncelikle değişikler de yapıldı, yapılıyor, yapılmıyor da değil bu da gündeme alır mı oyunu kısaltmak istedikleri reytingler için biliyoruz zaten ee, biraz daha yayın gelirlerini artırmak istediğini biliyor Hı -hı. çünkü hani özellikle basketbol, futbol çok uçtu yayın gelirleri NBA evet, evet. milyar dolarlar ya Fransa ligi bile milyar doları geçti en hakeza öyle inanılmaz. Hani tenis de bence bu iki sporun arkasından devamlılık olarak en çok izlenen üçüncü spor olma ihtimali yüksek. Atletizm ve yüzmenin olimpik dönemlerini saymıyorum. Tabii kesin kesin. Bir i̇htimalle üçüncü kesin. spor. Net net öyle. Ee, yapılabilir, spor. yapılmaz. Zaten e, çok bir şey gibi durmuyor. Çok zenginler ve çok da e, ilericiler. Yani bunları sürekli kafa yoruyor e, ATP, WTA, ITF. Davis kupasında ne olduğunu gördün için onu da zaten. Seri başını da biraz konuşuruz. Yani 16 seri başına indirseler. Aynen. O, zaten olacak olurdu. o. Gelecek sene olacak. O Hı. bence çok önemli bir değişiklik. Bence bu e, değişikleri bir noktada yapacaklar diyelim. Bir de senin program öncesinde hatırlattığın bir şeyi ben ha. sana sorayım. Alize Korne. Alize Korne. Ee, yani orada biraz e, kadın erkek Arinur'dan ziyade tam Oyun sırasındaki değişikliği herhalde hakem uyarı verdi. Hı -hı. Bence mesela sandalyesini değiştirmiş olsaydı Hı -hı. ben böyle bir uyarı alacağını düşünmüyordum. Ama kurallarda sonra sanki böyle kadınların daha kırmızı bir çizgiyle kadınlar orada değiştiremez gibi bir kural olduğu var. Müthiş anlattın bence. Ee, Ama de... şeyi söyleyelim önce e, olayı bilmeyenler vardır. Yani Liza Kornel'in e, maç esnasında tişörtünü değiştirmesi. Geri döndükten sonra ters giymiş şortunu, onu fark edip değiştirmesi çıkartıp e, düz giyiyor. Çıkartıp servis düz giyiyor. E, aynen servis de değil. çizgisi üzerindeyken ve altında da e, sporcu sütyeni var. Yani e, herhangi bir hani, ahlaka mugayir bir durum da yok. E, i̇şte oradan sen tamamlayabilirsin sözlerini ki bence çok en, en doğrusunu söyledin. Yani dediğim gibi hani bence Hakem biraz oradaki olayın şekline e, Hı -hı. öyle bir uyarı evet, evet. yaptı. Eğer sandalyesi de bunu değiştirseydi, bir alsaydı bu kopam tantanı biraz da anlayabilirdim ama sonra bu... Bunu... Sonrasında Me Too gibi bir <gülüyor> harekete dönüştü değil <gülüyor> evet. mi? Evet. <gülüyor> yani. Sonra şey işte, regülasyonlarda falan evet, evet. E, aslında kadınlara Aynı. masa sandalyelerinde de değiştirimin yasak olduğu Aynı. ve içeride evet. tuvalet molasında değiştirebilecekleri gibi kurallar olduğu söylendi. Hı -hı. Ee, bazen çok eski kurallar var ve gözden kaçabiliyor belki diye evet. düşünüyorum ki tenis gerçekten kadın erkek eşitliği konusunda dünyadaki tüm sporların bence çok önünde Hı -hı. gerek eşit yani özellikle son yıllarda çok büyük bir aşama kaydedildi. Evet. Eşit para ödülleri olsun işte. Zaten WTA yani en önemli feminist sivil toplum kuruluşlarından biri ben bence yani kuruluşu itibarıyla. Hani bakıyorsun şimdi futbol. ...kadın futbol erkek futbolu arasında... Oo. ...dağlar kadar fark var ki... ...kadın futbol çok hızlı gelişiyor... ...basketbol... ...basketbol... ...WMDA'ya bak... Bir ...oynanıyor kim... ...finali oynanıyor bir ihtimalle... Hı hı. ...kimin haberi var... ...yok yani hani... ...basında yer alması da... ...tenis bu yönüyle... ...tenis ve yüzme diğerlerine ayrılıyor... ...tenis özellikle ayrılıyor... ...biraz hani bu işin de... ...aslında bayraktar ve önderi konumunda... ...evet, evet. oyuncular da... ...bazı şeyler isteyerek... E, ...bazı hakları aldılar gerçekten... ...özellikle para ödülü konusunda. E, tabii bu tarz hassasiyetlere aslında ihtiyaç var sonuçta kadın erkek eşitliği olduğunda konu e, yetmiyor. Bunu da anlayabiliyor. Hı hı. E, çok fazla giderilmesi gereken şey var ama tenis bence burada üzerine düşenler en fazla yerine getiren e, kurumlardan biri diyeyim yani? Amerika açık özür diledi sonuçta ve özür metni yayınladı. E, yani e, ama bu bile bir farkındalık yarattı diyelim. Büyük ihtimalle. Herhalde yavaş sonra yavaş yiyelim. toparlasak. Hani çünkü çeyrek konuşmamız çok Aha. manalı olmayacak. Zaten 3-4 gün sonra da çeyrek final sonrasını Şimdi konuşacağız. Şimdi Murray'den bahsetmedik, Djokovic'den etraf dışı bahsetmedik ama bu haftayı bitirdikten sonra bu gruz adam yeni saçlarından o sarı yaptı, yeni saçlarından <gülüyor> birçok bir konu var. Bir sonraki programı atalım. arada gündem birikince şöyle bir hızlıca özet arada, geçelim. Yani İstediğim... bahsetmemizi istediğiniz şeyleri bize e, Twitter'dan adreslerinden ya da Demarke'ye ulaştırabilirsiniz. Demarke'nin Twitter adresine. Bir zaten boş e, programı yaparız. Aha. Bütün hafta soru toplarız. Onları cevaplarız. Evet evet. Yani böyle şeyler yap Bazı yaparız. Bazı izleyicilerimize hı hı. ben açıkçası şöyle bir itirafta bulunayım. E, Twitter en sevmediğim şey Twitter'dan mentionlaşmak. E, çok fazla meramıma anlatamadığını. Bazı kesinlikle öyle. Anlamak da kesinlikle istemiyorlar. Kesinlikle öyle. Çok keskin görüşler oluyor. Ee, zaten hayatım şu an yeni baba olmuş biri olarak bir <gülüyor> yörece bir sürecindeyim. Fazla mesai ayıramıyorum bu tarz şeylere. Kusura bakmasınlar. Ee, doğru bazen doğru. Bazı tartışmalara girmekten hep kaçınıyorum. Genelde özellikle sosyal medyada bu sabah da bir arkadaşla bir ufak polemiğe girdik. Ee, yaşla ilgili olmadığını Federer'in bugünkü koşullarla alakalı olduğunu elenmesinin söyledi. Hani ben de hani evet o koşullar da var ama yani o, 33 yaşında olsa bu koşullar Federer'i etkilemeyebilirdi ama 37 ya 37 yaşında olduğunu gerçekten Bazen hepimizi unutturuyor yani. Doğru, yani, doğru. E, Çok Bu zaten kötü bir şey değil yani. 37 yaşında şunları başarmış olması onu çok spor tarihinde çok farklı bir yere koydu. Ee, Öyle, böyle yani, handikapları da hı. olacak yani göreceğiz. Federer de Ya işte bir de, de son iki ki. yıldaki o acayip çizgi tabii. ile beraber biraz e, standartlar yeniden yukarı ki. çıktı yani. Bu seneye de bir grand slam ile başlayınca tabii doğru. o çizgide gideceğini düşündü Aynen. ama... Federer'in de dönümü biraz Del Potro'ya karşı kaçırdı. O maç puanı oldu. In Orada e, Indy e, kaybettiği ruhunu bir türlü geri bulamadı bu sene. Bakalım sezonun son kısmında ne yapacak diyelim. Djokovic'in e, dirilişi sürecek gibi gözüküyor. Önü de açıldı. Onu da bakalım pazartesi e, turnuva bitiminde. Onun şampiyonluğunu ya da finalini mi konuşacağız? Göreceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Hepinize hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın.